Bir gün Resulü Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Seleme ve Meymune'nin yanlarında bulunduğu halde aniden İbnu i Ümmi Mektum eve girmiştir. Bu hadise örtünme ayetinin nüzulünden sonra olmuş ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara ''Abdullah bin Ümmi Mektum'dan örtünün.'' buyurmuştur. Meymune ''Ya Resulallah o bizi göremez ve tanıyamaz. Neden biz ondan örtünelim?'' deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara cevaben şöyle buyurmuştur. Ya siz de mi körsünüz? Göremiyor musunuz? Bu hadise binaen ulemanın çoğu mutlak bakmayı haram etmiştir. Ancak helal olana bakmak müstesnadır. Hanefi mezbindeki ulema bu ve benzer hadislere dayanarak kadın yüzünün bir kısmı ve avuç içinden başkasını açamaz demişlerdir. Nitekim Esma'nın hadisinde bu hüküm beyan olunmuştur. En-Nur suresinin 31. ayeti kerimesinde de kadın kısmının evin içinde kime yüzünü göstereceği beyan olunmuştur.